Tekvir suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, güneş gürülüp söndürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp düştüğü zaman, dağlar yer yüzünden koparılıp yürütüldüğü zaman, yebedeveler başıboş sadı verildiği zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler ateşlendiği zaman, ruhlar çiftleştiği zaman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 Ey kafirler! Sizin dediğiniz gibi değildir. An dederim, o geceleri geri dönüp aydınlık neşreden, akıp akıp yuvalarına giden yıldızlara, karanlığa yöneldiği zaman geceye, nefeslendiği dem sabaha ki, şüphesiz muhakkak o Kur'an çok şerefli bir elçinin getirdiği kelamdır. Bir elçi ki, çetin bir kudrete maliktir.